Paslaşmalar Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran Merhabalar Ben Kenan Başaran Radyo Havandasınız Paslaşmalar Başlıyor Evet e, Sezonun son e, programı bu olacak Zira Zira Süper Lig'de perde kapandı. Süper Lig şampiyonu Fenerbahçe. Puan puanla sonuçlanan ligin şampiyonu ikili avaraj belirledi. Hakikaten kazanan içinde, kaybeden içinde ee, dramatik diyebiliriz. Çünkü empati koruduğu zaman kazanan taraf da kazanan ee, kazanan taraf da kaybedeni acısını, daha doğrusu hüznünü diyelim. Acıyı çok e, sportif bir mücadele çünkü bu. Hüznünü e, anlayabilecektir. Bir an için düşünüp ya biz e, bir gollük bir e, farkla kaybetseydik. E, kaldı ki bu empatiyi en iyi kurabilecek olan takımda takım taraftar da Fenerbahçe. Çünkü onlar iki sezon son dakikada Şampiyonluk kaybetmenin ne demek olduğunu çok iyi biliyorlar. Trabzon sporları bugün anlayabilecek, en iyi anlayabilecek olan taraftar grubu kuşkusuz Fenerbahçe. Haliyle şampiyonun kim olduğunu da zaten böylece söylemiş olduk. Fenerbahçe 82 puanla ikili şampiyonun şampiyonluğu kucakladı. Trabzonspor aynı puana sahip olduğu halde ikili avaraj da rakibinin gerisine kaldı. Nedir bu ikili avaraj? Şimdi eskiden e, genel avaraj kabul ediliyordu. Yani puanlar eşit olduğu zaman e, iki takımın attığı ve yediği gol arasındaki fark hangisinin daha pozitifse o takım şampiyon ilan edilirdi. Son yıllarda Avrupa Futbolu'nda da bazı turnuvalarda uygulandığı üzere ikili avaraj kavramı geliştirildi. E, i̇ki takımın puanları eşitse genel avaraja değil de o iki takımın kendi aralarına yaptıkları lig maçlarının avarajına bakılıyor. E, ya da kaybetti kazandı puan durumuna bakılıyor. Şöyle ki e, Trabzon'daki ilk maçı Trabzonspor 3-2 kazandı. İstanbul'daki maçı ise Fenerbahçe 2-0 kazandı. Dolayısıyla Fenerbahçe toplamda 4 gol attı. 3 gol yedi. Ve o bir gollük farkla Fenerbahçe'yi bugün mutlu sona ulaştırdı. Geriye dönüp bakıldığı zaman Trabzon'daki maç e, bugünden bakınca çok daha dramatik bir e, durum arz ediyor. Şöyle ki o maçta Trabzonspor bir penaltı kaçırdı. 4-2 bitecekken 3-2 bitti. Eğer o gün Trabzonspor o penaltıyı kaçırmasa e, genel avaraj önemli olacaktı. E, genel avarajda da artık kim daha çok gol attıysa ve az gol yediyse o şampiyon olacaktı. Ve e, bu belki bir yerde daha... E, Son haftalar daha heyecanlı kılabilirdi ama aynı zamanda daha da e, zaten var olan şahide söylentilerini ay yukarı çıkartabilirdi. Çünkü e, genel avarajın geçerli olduğu yıllarda takımlar ihtiyacı olan skorları elde etmek için çok nahoş yollara da başvuruyorlardı diyebiliyoruz. Evet. Trabzon'daki o penaltıyı kurtaran kalecinin adı da Volkan Demirel değildi. Yani Fenerbahçe'nin bir numaralı kalecisi değil, iki numaralı kalecisi Mert Günok'tu kalede olan. E, bugünden soruyorlar işte Mert'e, senin kurtardığın o penaltı Fenerbahçe'yi şampiyon yaptı. Aslında böyle bakılması pek de doğru değil. Ki Mert de şunu söyledi, yani o zaman biz bu penaltının bizi şampiyon yapacağını bilmiyorduk. E, kaldı ki geri dönüp baktığınız zaman e, o zaman e, Gaziantep karşısında 90 artı dördüncü dakikada atılan gol olmasa yine şampiyon olmayacak ya da buca maçın çevrilmese ya da Karabük'te Lugano attığı gol olmasa vesaire vesaire bugünden geçmişe bakayım, bakıp bir okuma yapmak bize güzel hoş öyküler verse de e, Gelinen noktayı tek başına açıklayacak bir e, veri vermiyor. Sezona bir bütün olarak bakmak lazım. Bugün Fenerbahçe'nin öyküsünü, şampiyonluk öyküsünü iyi okuyan bir takım önümüzdeki sezon e, yapacağı mücadelelerde her adımını ölçüp biçecektir. Bir maçta 3-1 galip, 4-1 galipken bir penaltıyı hovardaca kullanma lüksüne sahip olmadığını bilecektir. Yani atılan her golün bir kıymeti olduğunu, yenilen her golün bir, bir şey eksilteceğini bilecek. Şampiyonluğa ya da düşmeye ya da herhangi bir hedef peşine koşan her takım bunu ölçüp biçecek. Hayatta da böyledir. Attığımız her adımın bize iyi ya da kötü bir etkisi olacaktır. Her şey küçük küçük küçük küçük birikimlerin bir toplamıdır. Zaman içinde, iş güç içinde. Yani neticede birikimler, tecrübeler bütünü oluşturuyor ve o biz de ona bir şey diyoruz. İşte buna hayat diyoruz, buna iş diyoruz, bilmem bir şey diyoruz. Futbolda hayata benzediğine göre fena halde ee, bunlar orada da geçerlidir. Şampiyonluk haftasına dönelim. Pazar günü saat 20'de iki takımda şampiyonluk umuduyla sahaya çıktı. Trabzonspor Karabük'te Fenerbahçe Sivas'ta. Rakiplerinin herhangi bir iddiası yoktu. Onlar sadece sahaya çıkıp temiz bir futbol oynamaya çalışacaklardı. Temiz derken de yani yenilirler, yenilirlerse de Hani açık konuşalım maçı satmadılar duygusunu vermek için sahaya çıktılar. Niye bu duyguyu vermek zorunda kaldılar? Çünkü hafta boyunca hafta boyunca Karabük ve Sivas üzerinden spekülasyonlar yapıldı, röportajlar yapıldı, oraya gidildi, hocalara soruldu. Açıkçası maçı satacak mısınız hocam? Gibi. O hocaların bu sorulara muhatap olması utanç vericiydi. Ben kendimi Rıza Çalınbayın ya da Yücel İldiz'in yerine koyuyorum. Ya o tür soruları soranlara cevap vermezdim, hiç görüşmezdim ya da duymazlıktan gelirdim ya da bırakırdım bu işi. Çünkü işin esas tarafı olan diğer iki hocaya, Şenol Güneş ve Aykut Kocaman'a kimse gidip Maçı satın alacak mısınız diye sormadı. Ama rakiplerine gidip maçı satacak mısınız diye sorma cüretinde bulundular. Asıl bu soruların soruluyor olması utanç şahibeden ve şikeden de belki daha önemli. Biz gazeteciler bu soruları soracağımıza bu sorulara zemin hazırlayan ortamı araştırıp varsa bir şey belgelememiz lazım. Yoksa da gidip de atıyorum yani suçluya güya tanakçın ya da katile sen vurdun. Yani kim der ki ben bu suçu işledim. Önüne bir kanıt koymayana kadar kim kendini ele verir yani. Bu kadar da kendimizi zeki zannediyoruz. Bugünkü Radikal'de çıkan yazımda da özellikle bu konuya utan sorularına yer verdim. Bu ee, Rıza böyle da konuştum ben maç sonrası ve aynı soruyu ona da sordum. Hocam dedim size bu soruların sorulmasına niye müsaade ediyorsunuz? Yani bu soru size geliyorsa bu işi yapmayın. O da üzgün bir şekilde soruyorlar işte. Futbolumuzda maalesef kötüler var dedi. Evet ve biz de gidip o kötülere hesap soracağımıza iyilere sorular soruyoruz iyileri savunma yapmak zorunda bırakıyoruz. Bu işin bir tarafı. Diğer taraftan bir ara verelim, konuşmaya devam edelim. Gözlerim Açak yaşları, uykusuz gözlerimden Bir vapur kalkışı, bir başka zoraki firar Verdiğim sözlerimden Sevdada Bir buğut saklı Sanki akacak Akacak yaşları Uykusuz gözlerimden Bir vapur kalkışı Bir başka zoraki firar Verdiğim sözlerimden Bir bulut saklıyor Sanki akacak yaşları Uykusuz gözlerimden. Başlaşmalar devam ediyor. Sezonun son programı şampiyonları konuşuyoruz. Ee, şampiyonlar lafını bilinçli olarak kullandım. Trabzonspor'da, Fenerbahçe'de şampiyondur. Sevgili Tanıl Bora'nın Radikal Spor'da yazan. Ee, sevgili Tanıl Boran'ın çok güzel bir benzetmesi var. Eğer burası Arjantin Ligi olsaydı işte iki şampiyonumuz olacaktı. Açılış ve kapanış ligi diye iki ayrı lig oynanır orada. Açılış liginde şampiyon Trabzon'du. Kapanışta da Fenerbahçe oldu. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Fenerbahçe ve Trabzon aynı puana sahip bitirdiler ligi ve ikisi arasındaki e, uçurumu bir gol veriliyor. İşte bir gollük avantajı olan takım Türkiye'nin en iyisi oluyor. İşte 24 saat süren kutlamalar yapıyor. Bir şehri kilitleyecek kadar coşkulu e, şölenler düzenleniyor. Ve bir tarafta da dünyası yıkılmış perişan bir takım Trabzon. Halbuki halbuki 27 sene sonra Trabzon'un yeniden şampiyonluğa oynamış olması ve e, aslında bir şampiyon olmuş kadar büyük bir başarı sağlamış olması bile önemliydi. Trabzon bu sene geldiği noktayı daha da hırslanıp önümüzdeki sezona taşıyabilirse pekala o özlediği şampiyonluğu ulaşabilir. Sporda böyledir. Kazanamadığın zaman belki daha çok şey kazanıyorsunuzdur. Daha doğrusu kaybettiniz zaman belki çok şey kazanıyorsunuzdur. Kazanırken de Belki çok şey kaybediyorsunuzdur. Trabzonspor ligin ikinci yarısına rakibinin psikolojik savaşına yenildiği için kaybetti şampiyonluğu. Saha dışında başlatılan bilinçli psikolojik savaşa yenik düştü. O oyuna girmeyecekti. Oradaki topa girmeyecekti. Bunu daha önce de konuştuk ama girdi ve kaybetti. Ben hafta sonu Sivas'a gittim Fenerbahçe'nin maçını izlemek üzere şehirde dolaştım, gezdim. Şehir tamamen Fenerbahçe'nin şampiyonluğundan yana tavır koymuştu. Sivas'taki insanlara sordum, neden Trabzonspor'da desteklemiyorsunuz da Fenerbahçe dedim de, işte ta ikinci lige kadar giden bir husumet. O zamanlar birinci lige yükselmek için Trabzon, Sivas, Kayseri Bunlar mücadele veriyor ve Karadeniz takımlarının kendi aralarındaki dayanışmalarına kurban gittiklerini düşünüyorlar. Daha sonraki yıllarda da benzer e, sahnelerle karşılaştıklarını söylüyorlar. Kaldı ki Sivas sporun 2 e, sezon 3 sezon önce şampiyonluğa oynadığı e, dönemde hatta şöyle Sivas spor Trabzon spor, e, Trabzon'da karşılaştığı e, Trabzon 1-0 son saniyelerde bir taraftar sahaya girdiği için maç iptal olmuş ve o maç daha sonra Sivas ile de 3-0 karara bağlanınca da bir gerginlik yaşanmıştı. Ve o sezon Sivas Spor Ligi 2. sırada tamamladı ya da 3 tam ama zirveye oynadı şampiyonluğu son haftaya kadar kovaladı bir sonraki sezonda Beşiktaş'ın ardından ikinci oldu. Oradan da kalma bir hesap kitap var. Zaten şehrin genelinde eskiden de bir Fenerbahçe sempatisinin fazla olduğu biliniyor. Ee, ama ufak tefek bazı gruplar da buna karşılar. Sivasspor'un kendi evinde deplasman hüviyetine sokulmasına karşıydılar. İşte Trabzonspor'un itirazları vardı. Niçin Fenerbahçilere daha çok bilet satılıyor vesaire vesaire. Bunlar artık e, yorgan yakıldı, gitti. Geriye dönmenin bir alemi yok. Fenerbahçe maça başladı. 1-0 öne geçti. Akabinde 10 dakika sonra falan birbirlik beraberlik yakalandığı anda acaba herkes geçen sezonun düşünmeye başladı ki 40. dakika kadar da maç geçen senenin Trabzonspor Fenerbahçe maçını çok andırıyordu. Fenerbahçe birçok sayıda gol pozisyona girdi, kaçırıyor ve herkesin aklına geçen senenin bandı dönmeye başladı ki Maç sonrası zaten futbolcular da bunu söyledi. Alex de söyledi. Aykut Kocaman da söyledi. Fakat e, 40. dakikalarda falan Selçuk'un vuruşu, kalecinin bariz hatası 2-1. İkinci yarı 3-1 e, olduktan sonra Fenerbahçe bu işi kafada bitirdi. Ondan sonra maçın 3-2 olması, hemen 4-2 olması son saniyelerde 4-3 olması bunlar Maçı çıplak gözle izleyenler tarafından. Yani biz orada canlı izlediğimiz için hiçbir kuşku yaratan durumlar olmadı. 3-2 olduğunda da 4-3 olduğunda da 3-1'de olay bitmişti. Biz onu orada gördük, hissettik. Ve Fenerbahçe 3 sezon aradan sonra 18. şampiyonluğuna ulaştı. Biz bize yeteriz tişört ile bu şampiyonun adını koydu. Burada duralım. Ah, bir gün herkes Fenerbahçeli olacak diyen bir camianın biz bize yeteriz noktasına gelmesi düşündürücü. Bu bir kere hani o bir gün herkes Fenerbahçeli olacak bu fantastik bir şey de olsa bir hedefi büyümeyi, genişlemeyi ilerlemeyi anlatan bir slogandı. Biz bize yeteriz ise İçe kapanmayı, ayrışmayı ve açıkçası küçülmeyi anlatıyor. Ya da e, yani yetmek kelimesinin içinde geçtiği bir kavram zaten asla büyük olamaz. Ha bunu bir tercih olarak hani Beşiktaşlılar da şey der. Bir gün herkes Beşiktaşlı olsun istemeyiz. Bırak muharecilik bize kalsın. Bu da bir zihniyettir. Kendi zihniyetinizi savunuyorsanız o yetmek, bu kadar yeteriz. O ayrı bir şey ama kendi iddialarınıza çeliştiğiniz zaman günübirlik düşündüğünüz ortaya çıkıyor. Yani bu sezon Trabzonspor'la girilen mücadelede ki kısır döngüye verdiniz bir cevap oluyor. Biz bize yeteriz. Ne de Trabzonlar dedi ki işte Türkiye'nin 4'te 3'ü bizi destekliyor. 4 1'i Fenerbahçe. Siz bu söyleme Prim verirseniz kendinizi e, yalanlamış olursunuz. Oysa ki daha değişik. Artık o şampiyonluk düdüğünün çalmasından sonra bütün kavgaların gürültüyün geride bırakılması lazımdı. Ama maalesef sürdürülüyor. Biz sevinmeyi bilmiyoruz. Sevinmeyi bilmiyoruz. Gülmeyi bilmiyoruz. Aykut Kocaman o şampiyonluk esnasında artık son düdük çağında bile duygularını açıkça hani kendisine biçilen bir rol var. O da bu rolü savunuyor, söylüyor. Ben duygularımı çok belli etmemeye çalışırım. Bir yerde hani aşırıya varmadıkça ya daha doğrusu aşırıya varan her türlü duyu, dışa duygu vurumunu yadırgayabiliriz. kaybeden rakiplerimizin olduğunu düşünerek, onları düşünerek biraz daha e, temkinli olmakta fayda var. Ama Aykut kocaman fazla temkinli davranıyor. E, Biz ona gülmek de yakışıyor. Gülmeli de, hakkı da kimse de Aykut hoca, kocaman sevindi, güldü diye yadırgamaz. Hoca bu konuda biraz aşırı ihtiyatlı davranıyor. Onu da söyleyeyim. Hani şampiyonluk düdüğü çaldığı anda bir sevinç çığlığı da atmayacaksak atmayacaksa hocamız bu işi Hani niye yapıyoruz? Bu kadar ciddiye alınırsa futbol o zaman oyun olmaktan çıkıyor. Biz biliyoruz ki Aykut Kocaman futbol bir oyun olarak gören insanlardan. O zaman oyunun hakkını vermek lazım. Sevinci ve gülümsemeyi eksik etmemesi lazım hocamızın. Nihayetinde bu bir oyun. Eğer sevinemeyecek kadar ciddiyete, ciddiye alıyorsak, ihtiyatlı davranırsak o zaman bizzat Aykut Kocaman da kendi felsefesiyle ters düşer gibi. Evet. Ne başkaları gibi gidip bir kale borcuna bayrak dikecek kadar bir savaş kazanmış kadar abartmalı ama ne de ne de hiç mi hiç bir şey yokmuş gibi davranmamalı diyoruz Aykut Hoca'ya. En azından şampiyonluk kutlamalarında gülmesini, daha çok gülmesini isterdim. Ve bir ara daha veriyoruz. Devam edeceğiz. tamam ben unuttum dünü geçmişle yatam yine akşam yanıyor yansın sigaram yine aşk var dönüyor dönsün dünya yine akşam yanıyor yansın sigaram yine aşk kana göre değilim benim aklım kıt deliyim anlayamam benim aklım zor sorsan cevaplayamam yine akşam yalıyor yansın sigaram yine aşk var dönüyor dönüyor dünya yine akşam yalıyor yansın sigaram Dün dünya istedim ziyaret etme kalbimi bir daha. Yine akşam yanıyor yandsın sigaram yine aşk var dönüyor dünün dünya yine akşam. Yine aşk dünya, yine akşam, yanıyor yansın sigaram, yine aşk Başlaşmalar devam ediyor, radyo alandasınız. Ben Kenan Başaran. Şimdi Fenerbahçe 18. şampiyonluğunu kazandı. 18. Fenerbahçe'nin diğer branşlarda olduğu gibi Avrupa'yı hedeflemesi hedeflemesi lazım. Ziko zamanında elde edilen çeyrek final başarısı Şampiyonlar Ligi'nde bir çıtaydı Fenerbahçe'nin bunun üstüne çıkması lazım. Aykut Kocaman bunun kolay olmayacağını söylüyor. Bir fark var diyor fiziki olarak bizimle onlar arasında. Ama bu farkı kapatması lazım. Süper Lig'de şampiyonluk Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde direkt oynamanın bir aracı olarak görülmeli. Eğer nihai amaç olarak görürse Fenerbahçe çok şey kaybeder. Nihayetinde artık futbol e, hem endüstriyel bir oyun hem de uluslararası bir oyun oldu. O yüzden Avrupa Şampiyonlar Ligi'nde e, geçmişteki başarısına yaklaşmayıp ya da üstüne çıkmazsa Türkiye Ligi'ndeki şampiyonluklar ha 18 olmuş ha 38. Evet yerel bir motif olarak çok güzel, çok eğlenceli ama uluslararası boyutunda artık eklemek lazım. Voleybolda, basketbolda bu hedeflerin peşine koşan Fenerbahçe bunu da istediğini biliyoruz. O zaman bunu sağlayacak hamleler yapması gerekiyor. Ee, bu da Fenerbahçe için söyleyeceğimiz son sözü olsun. Fenerbahçe tebrik ediyoruz. Umarız önümüzdeki sezon e, ligin ikinci yarısında e, kimsenin kimseyi suçlamadığı sadece sportif e, mücadele önde olduğu bir lig izleriz. Nedense ligin ilk yarısında hep taktik, teknik, sistem konuşulur. Hoca iyi oynattı, kötü oynattı vesaire vesaire. İkinci yarıdan itibaren hakemdi, şikeydi, şaibeydi. Ama bunu hep bir sigara dumanı olarak e, dile getiriyorlar. Kimse de belgeyi, bilgiyi ortaya koymuyor. Peşinden de gitmiyor. Çünkü ilişkiler o kadar girift ki kimse kimsenin ayağına da basmak istemiyor. Gerçek anlamda. Ama dedikodu, söylenti gırla. Ee, dediğimiz gibi seneye daha e, söylentiden uzak sadece futbolun konuştuğu bir e, ortam diliyoruz. Bunu Fenerbahçe yönetimi de geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada. susun artık futbol konuşsun diye bir açıklama yaptı. Ama unutulmasın ki önce onlar konuştu. Ligin ikinci yarısının hemen başında önce onlar konuştu. Trabzonspor'un penaltılarının sorgulanması gerektiği üzerine önce Aykut Kocaman konuştu. Bizi de biraz hayal kırıklığına uğrattı o anlamda. Sonra da arkası geldi karşılıklı olarak. Trabzonspor'un Şenol Güneş'le derhal sözleşme uzatması lazım. Ve elde edilen bu bir buçuk sezonluk tecrübenin önümüzdeki sezon artık meyvesini verecek bir hale getirilmesi için çalışılmalı. Şenol Hocam Duyuyoruz, bir takım açıklamalar yapacağını söylüyor. Kasetler, bantlar hiç gerek yok. Maalesef Türkiye'de her şey şampiyonluk düdüğü çaldıktan sonra biter. Önümüzdeki gün maça bakarız, önümüzdeki sezona bakarız. O çıkıp bunları konuştuğu zaman konuştuğuyla kalır ve istediği sonuçları da alamaz. Keşke alsa, hani keşke alsa ama öyle olmayacağını biliyoruz. Evet, e, kısaca önümüzdeki sezonda bir küçük bakış atalım. Önümüzdeki sezon enteresan olacak. %100 yerli bir lig izleyeceğiz galiba. E, Beşiktaş'ta Tayfur Avucu, Galatasaray'da Fatih Terim, e, Fenerbahçe'de Aykut Kocaman, Trabzon'da Şenol Güneş, Bursa'da Ertuğrul Sağlam, Gaziantep'de Tolunay Kafkas böyle gidiyor liste. Ağırlıklı olarak zirveye oynayacak takımlar yerli hocalar tarafından yönetilecek ve biz göreceğiz. Bakalım futbolumuzun toplam kalitesinin yükselip yükselmediğine bakacağız. Birisi illaki şampiyon olacak ve e, bu önemli değil. Futbolumuzun toplam kalitesi nereye gidecek? 3 Haziran'da milli takımın Belçika ile oynayacağı bir maç var. Türkiye, Belçika'yı geçemezse Avrupa e, futbol şampiyonasına e, gitme hayalleri zayıflayacak. Ve o zaman da Türkiye liginin şampiyonunun pek de bir manası olmayacak. Demek ki toplam kalitemiz milli takımıza yansımadığı için yetmediği için daha doğrusu Avrupa şampiyonası gidemeyeceğiz. Bunları düşünmek lazım. Galatasarayda Fatih Terim üçüncü imparator dönemi başladı. İyi mi kötü mü? Vallahi e, filozoflar aynı nehirde dikkat edin nehirde derler. İki kez yıkanmaz derken Galatasaray üçüncü kez yıkanıyor Fatih Terimle. Galatasaray geçmişinden bir türlü kurtulamadı. O 2000 senesindeki Avrupa şampiyonluğu Galatasaray'ı sürekli mazisiyle yaşar hale getirdi. Dön dolaş aynı yer. Aynı tas, aynı hamam. Ünal Aysal yönetimi de kolayı seçti. Fatih Terim getirdi. Başarılı olur mu? Olmaz mı? Ee, koşullar çok değişti sular çok değişti. Fatih Terim de değiştiyse göreceğiz. Beşiktaş ne yapacak? Tayfur Avuç ve yanı başında egosu dizginlenemez bir kadro. Çeteyle anılan ama hakikaten oyun sistemi içerisindeki davranışları da gerçekten de bir çete gibi oynayan Portekizler. Bakalım Tayfur Havuççu'ya biat ederlerse takım olabilirlerse Beşiktaş bu sezondan daha iyi bir sınır e, çizgi yakalar. Aksi halde, aksi halde aynı tas aynı hamam orada da geçer olur. Bursa Spor büyük bir yenilenmeye gidiyor. 5 oyuncuyla yollarını ayırdı şampiyon kadrodan. Seneye bakalım e, onlar da yeniden potaya gidecek mi? Bunları da önümüzdeki sezon konuşacağız. Paslaşmaları e, bu sezon burada noktalıyoruz. Ligin başlamasıyla birlikte tekrar radyo havanda sizlerle birlikte olacağız. Ben Kenan Başaran. Hoşça kalın diyorum. Paslaşmalar. Hazırlayan ve sunan Kenan Başaran.